Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Sevmekten Korkma 2. bölüm. Yazan Mustafa Koçit, yöneten Mehmet Ege, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yükseldi. Bu bölümde oynayanlar: Anlatan Özlemer Sönmez, Aslı Elvin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen, Sevgi Servet Pandur, Ece Emine Sergen.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 Aynı okulda öğretmen olan Sevgi'yi çocuklarıyla tanıştırmak için evine davet eder. Barış ve Aslı o gün babalarının sevgiyle evleneceğini öğrenirler. Biraz daha hızlı yürüyemez misin sanki? İnan gayret ediyorum Ece. Ama öyle hızlı yürüyorsun ki yetişmem olanaksız. Yeterince yavaş yürüyorum zaten. Hadi acele et biraz. Görüyorsun kendimi çok zorluyorum. Daha fazla zorlarsam canım yanıyor. Protez canımı acıtıyor. Hem neden koşturalım ki? Okuldan çıktık evimize gidiyoruz. Annem bekliyor. E, biraz beklesin ne olur? Başımda öyle bir dert var ki seninle mutlaka paylaşmalıyım. ...senin gibi yakın bir arkadaşımı anlatabilirim ancak... ...kusura bakma canım... ...başka zaman... ...annem oyalanmadan gel dedi... ...birlikte alışverişe çıkacağız... ...peki madem öyle sen hızlı git... ...evet hızlı gitmek zorundayım... ...yarın konuşuruz tamam mı... ...hoşça kal... ...güle güle... ...ne oldu abla... ...Ece neden koşarak gitti öyle... ...kavga mı ettiniz yoksa... ...işi varmış... ...annesiyle alışverişe çıkacaklarmış... ...bence seni umursamıyor... ...hiç de değil... O benim en iyi arkadaşım. Evet, hem de tek arkadaşım. Ben de seni bekliyordum Ece. Beni mi? Neden? Hani dün konuşmuştuk, bugün birlikte yürüyecektik ya, içimi dökmeye öyle ihtiyacım var ki. Aslıcığım, şey, ne olur kusura bakma ama bugün de acele gitmem gerekiyor. Annem bekliyor. Hoşça kal canım. Abla, okulun bahçe duvarına oturmuş. Ne yapıyorsun öyle tek başına? Hiç. Ee, bir ara Ece'yle görmüştüm seni. Yine kaçtı değil mi? Galiba ilk. Hadi abla gidelim. Hadi kalk. E hadi Gidelim Ben onlara ne yaptım? Hiçbir şey O kazadan sonra hastanede yatarken bütün arkadaşlarım bana geçmiş olsun demeye geldiler Hepsi de gözyaşları içinde sevgilerini ve üzüntülerini belirtip Bir an önce okula dönmemi sabırsızlıkla beklediklerini söylediler Biliyorum abla Ama bu kahrolası takma bacakla okula başladıktan sonra Arkadaşlarımın hepsi tek tek benden uzaklaştı Sanki vebalıymışım da onlara bulaştıracakmışım gibi. En son Ece kalmıştı. O da bazı bahanelerle kaçmaya başladı. Üzülme abla. Ben her zaman senin yanında olacağım. Biliyorum. Sen hem iyi bir çocuk hem de iyi bir kardeşsin. Ama onlar neden öyle davranıyorlar? Kendini bu kadar üzme. Elimde değil. Sınıfta benimle aynı sırada oturmak için kavga edenler... ...şimdi beni görünce yollarını değiştiriyorlar. Sen... Sen olsan üzülmez misin? Haklısın abla. Ama bir gün hatalarını anlayacaklar. O günü sabırla bekleyeceğim. İki saattir bilgisayarda oyun oynuyorsun abla. Oynuyorum. Ne olmuş? E dersin yok mu senin? Ay sana ne Barış. Sen benim abim misin? Bu hafta sonu yapılacak olan veli toplantısından haberin yok galiba. Hayır var. Kırık notlarını öğrenince babam deliye döner. Hiçbir korkmuyorsun? Korkmuyorum. O kendine baksın. Önce bize üvey anne getirmenin açıklamasını yapsın. Ama daha öyle bir şey yok. O kadının gelmesinden bu yana bir hafta geçti. Babam hala bize bir şey söylemedi. Belki de vazgeçti. Evet. Ha, bence de vazgeçti. Çünkü... ...babam evlenmek için çok acele ediyordu. Yoksa şimdiye kadar bizimle çoktan konuşması gerekirdi. Ne olur Tanrım, ne olur babam vazgeçmiş olsun. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Akşama ne yemek var Aslı? Yemek yok baba. Dünden kalma biraz makarna var. Şaka şaka şaka. Bu akşam bendensiniz. Gelirken pizzaları ısmarladım bile. Neredeyse gelmek üzeredir. Aslansın baba. Ha. Bu arada gerçek pizza değil mi baba? Ee, Türk iş pizza dedikleri şu sizin Antep lahmacunu değil yani. Değil değil, değil. <gülüyor> Bana kalsa bizim lahmacunu tercih ederim ama sizlere uymak için pizza söyledim. Aç değilmiş gibi bir halin var Aslı. Yoo açım baba yerim. Hadi öyleyse doğru sofraya. <gülüyor> ha, size salonda bir konuğumuz olduğunu söylemeyi unuttum. Sizleri tanıştırayım. Aslı'cığım, Sevgi Hanım bizim okulda beden eğitimi öğretmeni. Barış'la tanışmıştın. Sevgi bu da kızım Aslı. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen Barış? Teşekkür ederim. Aa, işte pizzalarımız geldi. Ben bakıyorum. Siz tabakları çıkarın çocuklar. Tamam baba. Ee, sana yardım edeyim Aslı. Gerek yok ben getiriyorum Hadi bakalım soğumadan yiyelim Barış su ve bardak getirir misin Tamam baba Aslı sen de tabak çatal getir kızım hadi Peki ee, Aslı benim gelişimden hiç memnun olmadı Yok canım onu da nereden çıkarttın Getirdim baba Sağol kızım <gülüyor> Suyumuz da geldi ha, evet. evet Hadi Nasıl? bakalım buyurun <gülüyor> Çocuklar, habersiz yemeğinize katıldım. Babanız çok ısrar ettiği için reddedemedim. Umarım beni davetsiz misafir olarak kabul etmezsiniz. Babam ısrarla davet etmiş ya, davetsiz misafir hmm. olur musunuz? Hmm, çok güzelmiş. Hmm. Dersleri nasıl Barış? Hmm, çok iyi. Ah, aferin. Senin Aslı? Çok iyi değil. Hmm, cumartesi günü. Birliği toplantısı var baba. Ha güzel güzel böylece çok iyi ve çok iyi olmayan notları daha yakından görme fırsatımız olacak. Aa, bu sene sözünde duracaksın ama. Hangi sözümde? E, hani sınıf birincisi olursam bu yaz deniz kenarında tatil yapacağız demiştin ya. Geçen sene birinci oldum sözünü tutmadım. Bu yaşa geldim daha denize girmedim. Geçen sene ablan gitmek istemedi. Onu Ankara'da bırakıp bizim tatile gitmemiz olmazdı. E, ...seni de yalnız gönderemezdim. Bu nedenle sözümü tutamadım. Ama bu sene söz. Birinci olursan... ...bir çözüm bulup... <gülüyor> ...mutlaka seni denize götüreceğim. Yaşasın. Aslı, sen neden gitmek istemedin denize? Aa, bacağı protezi o yüzden. Barış, soru ablana sorulmuştu evladım. Hiç de o yüzden değil. Gitmek istemedim. Denize girmene protezi engel değil... Ablam insanlar ona öyle bakarken denize giremezmiş Evet öyle Siz olsanız bir sürü insan size gözünü dikmiş bakarken denize girebilir misiniz? Ben olsam Siz ben değilsiniz Beni tanımıyorsunuz Neler çektiğimi bilemezsiniz Bir organınızın hatta küçük parmağınızın eksik olmasının ne demek olduğunu bilemezsiniz Elbet bilemem Baban seni bana anlattı Şimdi tanışmış olsak da seni uzun süredir tanıyorum Senin de bilmediğin bir şey var bir organın eksik olabilir. Senin bilmediğinse bunun ayıp ve utanılacak bir şey olmadı. Anlamıyorsunuz işte, beni anlamıyorsunuz. Seni anlıyorum. Konuyu izninizle değiştirmek istiyorum. Çünkü okulların tatil olmasına ve deniz mevsimine iki ay var. Ah, pizza çok güzeldi. Teşekkür ederim. Evet, yemeğimiz bittiğine göre masayı toplayabilir miyiz? Ben toplarım. Olmaz, birlikte yapalım. Hatta bulaşıkları birlikte yıkayalım. Hadi bakalım biz de yardım edelim. Hadi çocuklar. Hayır hayır buna hiç gerek yok. Biz aslıyla hallediyoruz. Aa mutfağın çok düzenli. Teşekkür ederim. Balık sever misin Aslı? Severim. Güzel. Ben de bir gün sizi balık yemeye davet edeyim. Ben ayvalıklıyım. Balıktan iyi anlarım ve güzel pişiririm. Cevap vermedin. Siz babamla evlenecek misiniz? Şey, yani aslında aslında istersem bu soruyu babana sor, o yanıtlasın. Ama ben size sordum. Bu konuyu seninle konuşmam yakışık almaz Aslı. Seni incitmekten çekinirim. Mutfakta neler kaynatıyorsunuz kızlar? <gülüyor> i̇şte baban da geldi. Aslı bana seninle evlenip evlenmeyeceğimi soruyordu. Bu soruyu bana sorman daha doğru olurdu Aslı. Ben de aynı şeyi söyledim. Ee, bu konuyu... ...Barış, sen ve ben oturup... ...bu akşam konuşacağız Aslı. Ben izninizi isteyeyim. Önemli şeyler konuşacaksınız. Ee, seni yolcu edeyim. Aa, hayır hayır lütfen. Ben giderim. Hoşçakal Aslı. Güle güle. Aslı, seni tanıdığıma... ...gerçekten memnun oldum. Babanla evleniriz ya da evlenmeyiz. Ama balık davetim... Hep geçerli olacak. Bekliyorum. Hoşça kal Barış. Güle güle. Aa, seni üzüysek özür dilerim sevgi. Hayır, hiç olur mu öyle şey? Yarın görüşürüz. Hoşça güle güle. kal. Güle güle. Güle güle. Gelin çocuklar. Sizinle şu önemli konuyu konuşmak istiyorum ayakta durmayın oturun şöyle oturun oturun oturun bakın çocuklar annenizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz bu bir gerçek ama onun öldüğü de bir gerçek hayatta kalanlar yaşamaya devam etmek zorundadır 2 yıldır size hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi ikisini de beceremiyorum Sizler de elinizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama yine de olmuyor. Çoğu akşam evde sıcak yemek yemiyoruz. Elbiselerimiz ütüsüz ya da çift çizgili olabiliyor. Evimiz düzensiz. Bu olumsuzlukların düzelmesi için eve bir kadın elinin değmesi gerekiyor. Ayrıca 35 yaşındayım ve genç sayılırım. Sizler de benim yaşıma ya da Evlenme yaşına geldiğinizde evlenmenin gerekliliğini inanacaksınız. Yani kısaca söylemek gerekirse evlenmek istiyorum çocuklar. Uzun süredir tanıdığım sevgiyle evlenmeye karar verdik. Size onu annenizin yerine koyacaksınız demiyorum. Anneniz hepimizin kalbinde yaşıyor. Ama sevgi iyi bir insan. Zamanla ona alışacağınızı, <gülüyor> seveceğinize inanıyorum. Şimdi bana bu konuda ne düşündüğünüzü söyleyin. Hadi bir şey söyleyin. Evet Aslı. Ne söyleyeyim baba? Siz zaten evlenmeye karar vermişsiniz. Evet karar verdik. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Eğer hayır derseniz evlenmem. Baba, hayır demiyorum ama evet de demiyorum. Siz bilirsiniz. Peki, sen Barış? Sen bilirsin baba. Teşekkür ederim çocuklar. Beni rahatlattınız. Bu evliliğin hepimiz için iyi olacağına inanıyorum. Güleceksiniz her şey zamanla çok daha iyi olacak. Sevmekten korkma. Mustafa Koç Yiğit'in yazdığı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileği.